Günaydın. Dünden sonra bugün de eğitimle ilgili kampanyalar artmaya devam ediyor. Bu çok şaşırtıcı değil çünkü anketlerde eğitim Türkiye'nin hep en önem verilen sosyal problemler arasında çıkıyor ve artık Türkiye için farklılıklar ve çeşitlikler de son derece önemli. İlk haberimizin konusu üniversitelerde verilen yemekler ve vegan yemek tercihi. Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Yemekhanede vegan menü seçeneğinin eklenmesi. Umut Kahya tarafından başlatılan bu kampanya da deniyor ki okulumuz yemekhanesinden her gün binlerce öğrenci, öğretim görevlisi ve üniversite çalışanı yararlanmaktadır. Ancak yemekhaneden tek menü çıkmaktadır ve bu menü vegan ve vejeteryanları düşünmeden hazırlanmaktadır. Biz Anadolu Üniversitesi'nin yemekhanesine normal menüye alternatif olarak hiçbir hayvansal ürün içermeyecek vegan menü seçeneğinin eklenmesini talep ediyoruz. Ayrıca bu seçeneğinin uygulanabilirliğini de Anadolu Üniversitesi'nin birkaç sene önce internetten rezervasyon ile başlayan yemekhane uygulaması ile çok kolay olacağı da açıktır. Bu opsiyon Anadolu Üniversitesi'ne uluslararası alanda bir prestij sağlayacağı gibi görmezden gelinemeyecek bir insani hak olduğunu da ayrıca hatırlatıyoruz diyerek talebini dile getiriyor Umut. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz changeorg change.org.taksimveganuniversite adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada Ordu'dan bir kampanya var. Ulaş Tepe tarafından Ordu Belediyesi'ne yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi belediye binasının yerinin değiştirilmemesi. Hashtag aç binayı rantı etiketiyle yola çıkan kampanyada bir köhne işanı ve kötü bir binanın birleşiminden olan belediye binasını yıktınız. Ve yerine dünyaca ünlü bir mimar Şefik Birkiye'ye Türkiye'nin en güzel belediye binalarından birisini çizdirdiniz. Projeyi defalarca halka sundunuz, her seferinde büyük bir kabul gördü. Anket yaptınız ve halkın büyük bölümü belediye binasını kolay ulaşabileceği eski yerinde istedi. Bir alan için otel olsun, AVM olsun gibi pek çok tartışmalar yapıldı. Eski binalar yıkılınca ortaya çıkan alan bir anda herkesi apar topar fikir üretmeye zorladı. Oysa tarihi kentlerde büyük alanlar yaratmaya çalışmak, belediye binalarını taşımaya çalışmak, kent kültürü ve mirasına her zaman zarar vermiştir. İki adım ötede ordunun en büyük yeşil alanlarından birisi bulunurken bu bina için yeşil alan tartışması yapılıyor olmasına inanmayın. Ordu halkı belediye hizmetleri için 2-3 dolmuş yapabilecek kadar zengin bir halk değildir. Çarşıya geldiğinde belediye işlerini de halletmelidir. Zenginlerin değil halkın yanında olun belediye binasını yerine yapın. Bu alanın sonradan birilerine peşkeş çekilmesinin önüne geçin rant oyununu bozun diyerek talebini ve gerekçelerini dile getiriyor Ulaş. Anlaşılan yeni belediye binası yapımı sarpa sarmış durumda kampanya hakkında detaylı bilgiye taksim Ordu Belediyesi adresinde ulaşabilirsiniz. Sırada son günlerde çokça rastladığımız hukuk arayışı kampanyalarından biri var. İbrahim Kaypakkaya ismiyle Adalet Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Habersen yöneticisi Can Deli Duman'ın serbest bırakılması. Bu ülkede yanlış giden bir şeyler var. İnsanlarımız artık bunları görmeye ve bu yanlışlıklara bir dur demeye başlamışlardır. 5 Haziran 2013 tarihinde keskin almış olduğu genel greve, Habersen yöneticisi olarak destek veren Can Deli Duman, bu adaletsizliği gören ve ona direnen bir bireydir. Bağlı olduğu sendikanın Türkiye çapında almış olduğu karara uyması üzerine, haksız yere gözaltına alınmış, haksız gerekçelerle özgürlüklerinden mahrum bırakılmıştır. Bu insanlar sadece alın terlerinin karşılığını almak, Adil ve eşit bir Türkiye'de yaşamanın mücadelesini veriyorlar. Can deli duman gibi halkın yanında olan ve mücadele eden arkadaşları susturmalarına izin vermeyin. Sesiniz daha güçlü çıksın. Özgürlük ve adaleti bir kez de can için haykıralım. Can deli dumanı özgürlük diyerek talebini getiriyor. Kampanya sahibi. Sırada yaz başında gündeme getirdiğimiz bir kampanya ile ilgili haberimiz var. Fakat önce kampanyayı biraz anımsatalım. Antalya'nın Olimpos Tatil Beldesi'nde yaşanan hayvan katliamlarının durdurulması için yetkililere göreve çağıran imza kampanyası Doğa Gemisi Derneği tarafından başlatılmıştı. Olimpos hayvan mezarlığı değil doğanın köyü olsun diyerek yola çıkan imza kampanyası şu sözlerle talebini dile getiriyordu. Olimpos'ta her yıl utanç verici şekilde neredeyse gelenekselleşen hayvan zehirlemeleri bizi çok üzüyor. Duası ve canlılarıyla tanınan Olimpos'ta istenmeyen hayvanları yok etmek yeni bir şey değil. Hatta yıllardır düzenli olarak ilkbahar ve sonbahar aylarında tekrarlanıyor. Kedi ve köpek yavruları ya ölmeleri için ormana atılıyor ya da zehirli tuzaklar kuruluyor. Artık bu hem hayvan sahipleri ve hayvanseverler için hem de köyde küçük çocuğu olanlar için tam bir kabus olmaya başladı. Sokağımızda gördüğümüz turistlerin besleyip sevdiği bir köpeği artık görmez olduğumuzda ya da bir kedi gelmesi gerektiği halde eve dönmeyince sahiplerinin ilk aklına gelen şey zehir oluyor. Kedilerimiz, köpeklerimiz ve çocuklarımızın bu zehirle karşılaşmaması Olimpos'ta yaşayanların en büyük kabusu olmuş durumda. Biz Doğa Gemisi Derneği adına hayvan ve doğa dostlarını temsil ederek başlattığımız bu kampanyayla Antalya Olimpos öğren yerinin bulunduğu bölgede yıllardır devam eden ve yaptırımsız kalan hayvan katliamlarının son bulması için ...yetkili kurumların derhal harekete geçmesini talep ediyoruz. En son 5 Nisan 2013 Cuma günü iki köpeğin zehirlendiği... ...pek çok köpeğin ise belki de sadece şans eseri hayatta kaldığı bir katliam yaşandı. Bu olay son olsun demek için çıktığımız bu yolda... ...olayın sorumlusu kişi, kurum ya da kuruluşların ortaya çıkarılmasını... ...ve gerekli yaptırımların uygulanmasını hayvan hakları savunucuları olarak talep ediyoruz. Bu hareketin Olimpos'un da dışına çıkarak tüm sokak hayvanları adına emsal sayılabilecek adımlara dönüşmesini beklediklerini dile getiren dernek, aradan geçen 3 ayın sonunda geçtiğimiz günlerde dernek imzacılarına gönderdiği bir mailde, Olimpos'ta yeniden katliamlar başladığını duyurdu. Olimpos'ta yaşanan hayvan katliamlarına son vermek için başlattığımız kampanya aralıksız devam ediyor. Senin desteğinle imza sayısı 7 bini geçti. Çok teşekkür ederiz. Peki bu sürede neler yapıldı? Yasal süreç takibi yapıldı. Olimpos'ta bir eylem yapılarak tepki gösterildi. Bölge halkının konuya duyarlılığının artırılması için poster ve el ilanı çalışmaları ile işletme sahipleri zehir gözlemcisi olmaya çağrıldı. Büyük şehirlerdeki restoran ve kafelere afişler asıldı. Avrupa'da hayvanseverlerin dikkatini çekmek için kampanya İngilizce'ye ve Almanca'ya çevrildi ve İngilizce afişler yurt dışında asıldı. Bütün bunlar süreci olumlu etkilese de hepimizi çok üzen olaylar yeniden yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta içinde Olimpos'ta 5 köpek daha zehirlenerek katledildi. Şimdi kampanyayı daha çok yaygınlaştırmak için elinizden geldiğince paylaşımı duyurun. Birlikte sesimiz daha güç çıkacak. Desteğin için gönülden teşekkür ederiz diyerek imzacılara kampanyanın duyurulması için paylaşımda bulunma çağrısı yapıyor Doğa Gemisi Derneği. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/taksim-olimpos adresini ziyaret edebilirsiniz. Değişimin hayatınızın bir parçası olması dileğiyle esen kalın.